وعلى آل رسولنا ونبينا محمد <تصفيق> بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران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 اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الاخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين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 Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim, Bismillah الرحمن Yine bir Cuma akşamı varlığımız farkındalığımız üst başlığında <gülüyor> bugün akşam kader bahsini inşallah konuşacağız. Gençlerle söyleşi olarak yaptığımız bu konuşmalarda. Zaman zaman değindiğimiz bir başlıktı aslında ama bugün müstakil olarak, özel olarak ele almak istedik. Bu yönde yine arkadaşlardan gelen belli sorular buna vesile oldu. Kelimenin kendisi aslında Arapça bir kelime, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de kullandığı bir kelime kader, takdir, miktar hatta Türkçe'deki kadar bunların hepsi kadir, kadir. Aynı kelimeden kaynaklı bir kelime. Dolayısıyla miktarı, ölçüyü, ayarı, düzeni, çerçeveyi, sınırı, hududu anlatan takdiri yani takdir size ait dediğimizdeki takdir de aynı kelime aslında. Bir defa biz içinde bulunduğumuz dolayısıyla bütün anlam dünyamızın aslında birinci basamağını oluşturan varlık boyutu ki Allah Azze ve Celle'yi bilmek sürecinde de yine varlık boyutunu kendimize birinci basamak olarak alıyoruz. Ne demek istiyoruz? Yani içinde bulunduğumuz ortamı tanımak, Cenab-ı Hakk'ı bilmek sürecinde nasıl bizim için birinci basamaksa, bütün konularda öyle. Yine bu kader konusunda da esasında bu birinci basamak yine etrafı tanırken bu kavramı anlamaya başlarız. Cenab-ı Hak mesela diyor ki çok temel büyüklüklerle ilgili olarak وَالَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ دِيَاءً Güneşi aydınlık kılan, ziya kılan, ışık saçan yani dıya. وَالْقَمَرَ nura <gülüyor> Ayı ise... Nur kılan yani Cenab-ı Hak ayı parlak, aydınlık, güneşi ise zıya, bir ışık kaynağı olarak وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا Ama ayın aydınlığını, ayın parlaklığını menziller olarak takdir etmiş. O güneş gibi hep bir ışık kaynağı olarak aynı görünmüyor. Cenab-ı Hak onu menziller olarak belli konumlarda takdir etmiş. Dolayısıyla... Bir baktığımızda biraz aydınlığı çok, sonra biraz daha küçülmüş, sonra biraz daha küçülmüş, sonra biraz daha küçülmüş. qaddarahu مَنَازِلًا Onu menziller olarak takdir etmiş olan Cenab-ı Dolayısıyla bu Allah Azze ve Celle'nin takdiri. وَالْشَمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّنْ لَهَ Güneş kendi müstakarrin yani istikrarı üzere, istikrarına doğru koşuyor. Bu güneşin bu koşusu, وَشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ اللّٰهَ Kendi başına yaptığı bir koşu değil. Bizim kendisini tetiklediğimiz ve başlattığımız bir koşu da değil. Cenab-ı Hak diyor ki, ذَلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ Alim Bu alim olan yani ilim sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın ve aziz olan yani üstün gücü karşı durulmayan, herhangi bir muarızı, muhalifi olmayan mutlak bir güç... Aziz demek. Dolayısıyla o mutlak gücün sahibi olan ve ilmin sahibi olanın takdiridir. Bu anlamda desek ki niye bir güneş ve işte aydınlatıyor, ısıtıyor bu temel büyüklükler niye böyle olmuş? Şöyle olsaydı diye alternatif binlerce aklımızdan, hayalimizden belki hiç olmasaydı da mesela... Ha hani niye böyle oldu ve niye varın? Bir cevabı var. Biz yapmadığımıza göre yapan konuşuyor. Bunu böyle ben takdir ettim diyor. Ben yaptım ve bunu böyle takdir ettim. وَالِكَ <gülüyor> rol dediği bu onun takdiri ama devamında bu takdiri neye bağlamış? Gücüne ve ilmine bağlamış. Dolayısıyla takdir dediğimiz şey öyle temelsiz kullanılan bir şey değil. O da, o yüzden makam sahiplerine sıklıkla işte bu sizin takdiriniz, yani nasıl takdir ederseniz diye alttan üste doğru niçin takdir bırakılıyor? Takdir dediğimiz o keyfiyet çünkü güç onda hele bir de ilim onda olursa güzel şeyler takdir edebilir. Ama bazen güç birilerinin eline geçiyor ilim olmayınca söz gelimi, ilmi olmayan ve yeterince ilmi olmayan çapsız. Böyle bir kimse güç kullanıyor ise o zaman bakmışsın uygunsuz, isabetsiz kararlar alabilir. Allah Azze ve Celle kendisi evet gücü elinde bulunduran وَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيًّا Kuvvet bütünüyle ona ait yani parçalı değil. Biz kuvvet kavramını müminler olarak bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin elinde olan, o yüzden sıklıkla ne diyoruz? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Ne kuvvet var, ne havl var yani kuvvet yahut herhangi bir hal, kuvvetin herhangi bir türevi, en basit hali hiçbir biçimde, hiç kimsede yok ancak Allah Azze ve Celle'de ve eğer Allah Azze ve celle derman verirse dizlerinle üzerine doğrulabilirsin. Kuvvet verirse elini kandırabilirsin, ayaklanabilirsin. Bunların hepsini kul o minicik minicik dermanımızı, halimizi, ferimizi bile Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı kadarıyla yaşıyoruz. Bunların hepsi esasında Cenab-ı Hakk'ın olan, O'nun elinde, O'nun mülkünde olan, O'na ait olan. وَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Şimdi böyle bir durumda Cenab-ı Hakk'ın takdirini konuşuyoruz ve kuvvet bende diyor Cenab-ı Bütünüyle ben aziz olanım. Dolayısıyla benim dediğim ben yarattım, sizi de ben yarattım, gökleri de ben yarattım. Dolayısıyla böyle diledim, böyle yarattım. Akabinde eğer sadece aziz olduğu için, kuvvet sahibi olduğu için takdirini iddia etseydi, o zaman Allah Azze ve Celle'nin yani ne türlü takdirini hiç önemli değil, kuvvet onun elinde olduğu için istediği gibi takdir ediyor derdik. Dolayısıyla burada uygun olan da, uygun olmayan da, isabetli olan da, isabetsiz olan da söz konusu olabilirdi. Cenab-ı Hak diyor ki haşa bu benim hakkımda söz konusu değildir. Ben aynı zamanda el-alîm olanım. تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ Alim Dolayısıyla hem aziz hem alim olduğu için, Güç elinde, bütünüyle onun elinde olmasına rağmen bir onu regüle edecek, onu bir dengeye koyacak, onun yanlış yapmasına, mutlak güç ile yanlışlara yönelmesine mani olacak bir başkası söz konusu değil. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisi zaten el-alim, o bakımdan ilim ile hareket ediyor. el hikim hik hikmet ile e, hareket ediyor, hikmet ile emir veriyor, buyruğunu işletiyor Cenab-ı Bu anlamda abes değil, ne güneşin varlığı, ne onun aydınlatması, ne onun ısıtması, ne onun yörüngesi, hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilmine dayalıdır ve Allah Azze ve Celle'nin buradaki takdirini inceler araştırırsanız, ilmini ve gücünü görürsünüz buna dayalı. دَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin takdiri, Allah Azze ve Celle'nin hakkı, çünkü sahip o, var eden o, oluşturan o, dolayısıyla ilim sahibi olan o ve böylece takdir etmiş. Cenab-ı Hak diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Allah çekirdeği çatlatan, Cenab-ı Hak Ölüyü diriden, dili örden çıkartan, bu tanık olduğumuz sistemler yani bakıyorsun yumurtlamış, bakıyorsun yumurtadan canlı çıkmış, bakıyorsun anadan evladı, evlattan anası doğmuş, yürümüş. Bir sistem var iç içe olduğumuz. Cenab-ı Hak dedi ki فَالِقُ الْإِسْبَحِ Güneşi de aynı şekilde o ışığı oradan çatlatıp çıkaran ve... Ki gündüzü yani oluşturan o karanlığın, o kap karanlık gökyüzünden ışığı getiren فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ve dolayısıyla gündüzü oluşturan. Bunlar temel büyüklükler içinde bulunduğumuz ortamda. Kim mar diye konuşuyoruz. Kendisi konuşuyor. Ben yaptım. وَجَعَلَ leyla سَكَنًا Geceyi seken olsun diye yani sükunet için, dinlenmek için yine var eden o. وَجَعَلَ <سَكَنًا> Geceyi sükûnet için kılmış. وَالنَّهَارَ مَعَاشَا Gündüzü hayşet için kılmış. Vareden kendisi konuşuyor. Bunlar onun takdirleri. O böyle takdir etmiş. Yoksa birilerinin böyle karikatür çizerken uydurduğu gibi işte insanlar bir zaman gündüz, bir zaman gece. Ya geceleri uyuyalım, gündüzleri çalışalım demişler. Aslında sanki tersinde diyebilirlermiş. Yani ya gece çalışalım gündüz uyuyalım ama baştan bir kere böyle başlamış. Bu kontrolsüz gelen bir süreçte ve rastlantısal oluşan bir süreçteki bakış açısı böyle sanıyor her şeyi. Halbuki gece ile gündüzün varlığı kadar gecenin sükûnetine ihtiyaç duyan varlığımız, Gündüzün maişetine ihtiyaç duyan varlığımız, bunlar bizim kimyamızla bile eşleşiyor, bunlar bedenlerimizdeki hormonlarla bile eşleşiyor. Dolayısıyla onu da yaratan geceyi gündüzü, yerdeki sistemi de yaratan ve bizim biyolojimizi de yaratan, bizim hayati faaliyetlerimizde yaratan aynı ilim olduğu için bunların arasında muazzam bir mutabakat var. Ve niye böyle dediğimiz zaman onun takdiri. Ve ceale leyla sakinen ve şemsa ve güneşi ve kamera ve ayı bunları da hesaben hesap için Cenab-ı yarattı. Sonra dedi ki: "Velika takdirul aziz, alim." Bu aziz olan ve alim olanın takdiridir. Ben böyle takdir ettim ama ben dedim diye oldu değil, bu benim ilmimin gereği ve bu benim gücümün gereği, bunu gücümle yapıyorum. Boş bir iddia değil, bunu ortaya koyduğum Allah Azze ve Celle diyor ki ben aziz Aşkın üstün bütün gücü elinde tutan, muhalif fi olmayan, o yegane bütün kuvvete sahip ilah ve el alim, mutlak ilim sahibi ve huve bi kulli şeyin alim, her şeyi bilen. Dolayısıyla temel büyüklükler açısından daha baktığımızda, ortam tanımayla yola çıktığımızda, burada bir takdir var. Bu takdirin sahibi var eden, oluşturan sistemi yaratmış olan zat, yani o yegane ilah, biz onu zaten yarattıkları üzerinden tanıyoruz. Allah'ı ayetleri üzerinden tanıyoruz. O da bizi bu süreçte böyle yaratmış. سَيُّرِيْكُمْ <Sessizlik> اَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا Ayetlerini size gösterecek, tanıyacaksınız. Bir başka ayetini tanıyalım. Yine çok temel büyüklüklerden bir tanesi. Cenab-ı Hak diyor ki اَفَرَعَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Şu menîlediğiniz menilerinize bakar mısınız? اَاَنْتُمْ <gülüyor> تَخْلُقُونَوْ Onu siz mi yaratıyorsunuz? اَمْ nahnul الْخَالِقُونَ Yoksa biz mi onu yaratanız? Cenab-ı Hak... Kendisi yarattığı şeye, bizim kendi bedenimizde de olursa bizden de çıksa, elimize de bulaşsa, bu kadar sıradan da bilsek Cenab-ı Hak bir bak bakalım onu sen mi yaratıyorsun dedi. Kim yaratıyor? نَحْنُ <gülüyor> halikun Yoksa biz mi yaratıyoruz? Sonra dedi ki daha bu başlangıcımız, başlangıcımız yani مِنْ مَنِيَّ ne Atılan bir meniden başlayan, Başlangıcımızın süreci de ve bunun sonlandığı ölüm de. Sonra dedi ki Cenab-ı Hak, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَةِ Aranızda ölümü biz takdir ettik. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Biz geçilecek, açılacak değiliz. Biz böyle takdir ettik. Bu biçimde dünyaya geleceksiniz, yaratılışınız olarak. Bu biçimde de öleceksiniz. Bu da bizim takdirimiz ve bu açılabilecek bir şey değil. Bu da bir temel büyüklük. O yüzden biz okuma yapıyoruz, sonra okuma yaptıktan sonra bunu kanunlaştırıyoruz. Diyoruz ki her canlı doğar, yaşar, ölür. Niye? Bu kanun çünkü. Neden? Bunu böyle okuduk, hep böyle gördüğümüz için. Biz hep böyle gördüğümüz için kanunlaştırıyoruz ama dönüp Cenab-ı Hakk'ı dinlediğimizde ben böyle yaptığım için böyle diyor. Dolayısıyla Allah'ın orada bir takdiri var mevcut hayatta. O öyle takdir ettiği için نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَهُدُ Aranızda biz ölümü takdir ettik. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Ve biz aşılacak değiliz. Bunlar temel büyüklüklerle alakalı olarak konuştuklarımız. Biraz ferdin hayatına girelim, kişinin hayatına. Mesela doğum tarihimiz. Çok temel bir büyüklük, kimliğimizde taşıyoruz. Ve bizim için en önemli bizi ayırt eden özelliklerden bir tanesi ve muhtemelen hayattaki koşullarımız daha çok etkili olacak bir şey. Yani doğum tarihiniz sizin 1900 olunca hayattaki koşullarınız başka, 1800 olunca başka, 1500 olunca bambaşka, 1000 olunca 600-700 olunca milattan sonra milattan önce olunca yahut 2000'ler 2001 11 15 olunca hayattaki koşullarınız değişiyor. Dolayısıyla bir rakam gibi gözüken şey sizin hayata giriş yaptığınız zaman dilimi ama o esnada hayat sürekli değiştiği için sizin ne tür koşullarla karşılaşacağınız meselesine ciddi oranda tesiri var. Bu bir özellik. Kim belirledi bunu? Biz kendimiz belirlemedik. Bunu kim belirledi dediğimiz zaman yine takdir ile karşı karşıyayız. Bizi var eden kudret. Sadece zaman, hangi zamandan hayata giriş yapacağımız değil, hangi mekandan giriş yapacağımız da önemli. Söz gelimi Anadolu'da doğmak, Anadolu coğrafyası koşullarıyla karşılaşmak demekken, Afrika'da doğmak, Afrika coğrafyasının koşullarıyla karşılaşmak demek. Avrupa'da doğmak, Avrupa'nın koşullarıyla karşılaşmak demek. Amerika'da doğmak, Amerikan'ın co coğrafi koşullarıyla bu iklimden tutun oradaki iktisadi duruma kadar. Bir de sadece coğrafya değil, o coğrafyada hangi aileden, hangi ırktan, hangi aileden, zengin mi, fakir mi, nereden dünyaya giriş yapacağınız, bunların hepsi takdir ile işleyen ve bizim etki etmediğimiz, etkiyemediğimiz, etki etmek hususunda aramızda hiç kimsenin iddia bile sahibi olmadığı bir şey. Yani ben annemi seçtim, babamı seçtim, gelirken bir anket doldurdum, ilk zamanlar, ilk çağlar, sonraki çağlar. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği bir biçimde hayatın içerisine girmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde erkekliğimiz, dişiliğimiz, erkek olarak hayata gelmenin koşulları farklı, kadın olarak hayata gelmenin koşulları farklı. Şimdi kader konusunun zaten önemli bir tarafı da bu değişen koşulların bizim hayatta yaşadığımız, imkanlarla kimisinin iyi kimisinin kötü imkanlara sahip olması ve bu imkanların hayatta yaşadığımız sınavla ilişkili olarak kimisinin iddia o ki kolay sınavla, kimisinin zor sınavla karşılaşması ve bu bir anda adalet meselesine dönüşü veriyor. Dolayısıyla sistemin kurgusu var eden kudret Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyla olduğuna göre bu kodlar, eğer buradan bir adaletsizlik oluşuyorsa zihnimizde o zaman bunun da rücreti şeyi zihnimizde yer Cenab-ı Hakk'a yaftalamaya kalkıyoruz. Şu halde dönüp önce Cenab-ı Hakk'ın takdirini ve bu takdirin nasıl işlediğini yine onun anlatımıyla görmeye çalışalım. En azından takdirin temel, büyükler, temel büyüklüklerdeki o belirgin yanını görüp, Allah Azze ve Celle'nin hayatımıza nasıl bu anlamda hem yaratılışımız itibariyle hem de sürecin içerisindeki koşullara yansıyacak şekilde nasıl temel büyüklüklere hakkımızda belirlediğine tanık olduk. Bir özel örneğe gidelim şimdi. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Daha doğumu öncesi de konudur, doğumu sonrası da konudur. قَالُوا اُذ۪ينَا مِنْ Vamim bâdîm hacî dediler ki sen gelmeden de senin sıkıntını çektik geldikten sonra da sıkıntı çekiyoruz. Şimdi Firavun yudbipu abnaahum oğullarını boğazlıyor ve istahiyinisaahum kadınlarını sağ bırakıyor kız çocuklarını sağ bırakıyor. Allah Azze ve Celle böyle bir ortamda İsrail oğullarının çocukların erkek çocuklarının bütünüyle katledildiği kız çocuklarının sağ, sağ bırakıldığı bir ortamdan Hazreti Musa Aleyhisselam'ı nasıl yarattığını ve nasıl yaşattığını kendisine anlatıyor. Nerede anlatıyor? Huzuruna aldığı bir anda. Cenab-ı Hak diyor ki: "İza uhayna ila ummik ma yuh. Anne ne vahyetmiştik. En ikzifihi fit Onu bir tabuta, kutuya koy. Fiqzifihi fil yammi. Onu suya bırak ya kud vadede ni onu hem benim hem onun düşmanı alacak. Sonra Hz. Musa diyor ki: "Ve alqayt'u ʿalayka maḥbta minni" sana kendimden bir muhabbet indirdim. "Vallatucna'a ala ʿayni" benim gözetimimde iyi muamele göresin diye. Yani öyle bir cenevak. Azittim Musa'ya sevgi indirdi ki üzerine. O muhabbeti gören kutuyu açanlardan tutun Firavun'un kadınına kadar dedi ki: "Gurratu aynin li ve leke la taqtiluhu. Katletmeyin onu. Asa enfa'ana au nettahizahu walada. Belki bize yararı olur yahut oğul ediniriz. Benim göz aydınlığım olsun. Senin de göz aydınlığın olsun." O kadar güzel bir çocuk olunca Cenab-ı Hakk'ın üzerine muhabbet indirmesi, onu o süreçte Firavun'un sarayına getirildiği geldiği halde su üzerinden Allah Azze ve Celle'nin takdir sürecin işlemesi normal koşullarda zor. Yani koca Firavun suda boğuluyor ordusuyla olanca koca koca adam olmasına rağmen kutunun üzerinde, kutunun içerisindeki bebek, Suyun üzerinden özel bir yere getiriliyor. Olmuyor, korunuyor. Bu takdirin Allah istediği zaman nasıl işlettiğinin süreci ve hiç kimsenin buna engel olamadığını. Yani Hz. Yusuf'u hatırlayın. Cenab-ı Hak'ın onun için takdir ettiği ve rüyasında gösterdiği. O sahnenin gerçekleşmesi, bizatihi sevmeyenlerinin onu çekemeyen kardeşlerin başlattığı bir süreçle aslında başlıyor. Yani Mısır yolculuk. Kervanın kuyudan alması vesaire. Arada işleyen onlarca belki bağımsız değişken iradesi var, ama o iradelerin hiçbirine cenan dokunmadan kendi mutlak iradesini gerçekleştiriyor. Allahu galibun ale emri Allah yapmak istediği şeye galiptir. Kimse engelleyemez, bloke edemez, tıkayamaz süreci. Cenab-ı Hak icabında Adamet edenlerin yani düşmanlık sergileyenlerin hamlesini tam da kendi istediği şeye dönüştürür. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin eğer takdirini ve hayatı yarattığı gibi yaşatmasını da kul görürse bu muazzam uyanıklık halidir. Yani elâ lehul halqu vel emru ayetindeki gibi. Yaratma onun vel <gülüyor> emru. Yaşatma da onun, emir de onun, hali hazırda da süreci o işletiyor. Bazılarının dediği gibi yaratmış, çekmiş gitmiş takım yıldızlarıyla uğraşıyor. Hayat nasıl ilerliyor, kim ne yapsın, kim ne yapmasın, emredecek, buyruk indirecek öyle şeyler ona küçük gelir. Bu Kureyş müşriklerinin düşüncesindeki gibi. Onlar Rabb-ı Şira, Şira yıldızının Rabbi diyorlardı. Buralarda ne işi var? Buralarda onun putlar üzerinden kızlarına biz ancak kulluk edebiliriz. Yani bu sefil, bu deni, bu düşük yerde o çok büyük, muazzam, şira sahibi. Şimdi bizimki de takım yıldızı diyor ve diyor ki o oralarda şimdi yeryüzündeki hayatta kendisine kulluk edilmiş, edilmemiş. Bunları takmayacak kadar üstün ve aşkın. Bu ayrı bir şey ve tamamen mantık akletme ve insani mesiyetlerin heder edildiği bir yolculukta başa gelecek olanmış. Gelelim bu tarafa. Allah Azze ve Celle'nin hayatı, gökleri ve yeri yarattığı gibi yaprağın düşmesine o تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَّةٍ illa yalemuha Onun bilgisi olmadan وَلَا habbetin fi ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Yerin kananlıklarındaki bir habbenin, küçücük bir tanenin yahut Bırakın bir fiziksel varlığın yer konumu, kendisi, azlığı çokluğu, hali bile wala ratbin wala yabisin. Yaş olması yahut kuru olması. Yaştan kuruya, kurudan yaşa geçmesi bile hepsi illa fi kitabim mubin. Ancak Allah azze ve celle'nin ilminde onun kitabında apaçık bir şekilde. Dolayısıyla eğer ki Allah azze ve celle takdir etmiş ve ben Mısır'a aziz olacağım Hz. Yusuf aleyhisselamın örneği yahut Allah Azze ve Celle takdir etmiş Hz. Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin peygamberi olacak ve o erkek çocukların katledildiği süreçten salimen hem de özenle itinayla büyütülerek çıkacak. Hiç kimse mani olamaz. Cenab-ı Hak bu örnekleri bak biz Musa'ya Yusuf'a nasıl yaşattık diye Kur'an-ı Kerim'de onlara özel bir örnek olsun diye anlatmıyor. Hayatı hepimiz için nasıl yönettiğini göstermek için anlatıyor. Dolayısıyla bilecek ki eğer bana şu hayır isabet edecekse bütün düşmanlarım, sevmeyenler, çekemeyenler, hepsi aleyhimde olsa hamleler yapsalar, iftiralar yapsalar onların hamleleri beni asıl Cenab-ı Hakk'ın o dediği hayra, Belki yakınlaştırıyor. Belki değil Allah'ın dilediği hayır ise kesinlikle kimse mani olamaz. Hatta onların diyelim ki buradaki bir şeyi istiyorsunuz ona engel oluyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin aslında size vermek istediği bir başka şey ve onların engelini Cenab-ı Hak kullanıp sizi istediği hayırla bulaştırmak istiyor. Bu hanımefendiyle evlenmek istediniz. İftira ettiler. Cenab-ı Hak çünkü daha iyi bir hanımefendiyle evlenmenizi murad etmişti. Onların iftirasını bariyer edindi, alim ve hakim olan Allah Azze ve Celle ve sizin için dilediği hayrı sizinle buluşturuyor. Bu anlamda külli iradenin bizim için takdir ettiği hayattaki koşulların, sınavımız olan bu koşulların ancak Cenab-ı Hakk'ın tayin ve takdiriyle ilerlediğini anlamamız için, Cenab-ı Hak bu çok ekstrem gözüken Hazreti Musa'nın kısasını, Hazreti Yusuf'un kısasını bize anlatıyor ki nakış nakış içsenleştirelim ve bilelim ki Hazreti Peygamber'in dediği gibi Hazreti Muazza: Elem ya Muazza, Eymaz Muazbil ki, anna a sabaka, lem yakun li oxtaaka. Sana isabet eden, sana gelip değen seni zaten şaşacak değildi." وَمَا أَخْتَعَكَ Seni böyle teyet geçende لَمْ يَكُنْ لِيُسَيْبَكَ Zaten sana değecek deyindi. O, Cenab-ı Hakk'ın belki bizim fiziksel olarak baktığımızda kıl payı sıyırdı diyoruz. Ama Cenab-ı Hak'ın ilminde o yerle gök kadar, doğuyla batı kadar birbirinden uzak, öyle sınırdan yakından geçmesi hiç önemli değil. O ona değmeyecek. Allah Azze ve Celle öyle hükmet O değmeyecek, o ölmeyecek. Ötekine değecek, o ölecek. Bu hayır... Buna değecek, ona şu falancaya bu hayır isabet etmeyecek. Allah bizim içinde bulunduğumuz koşulları bizi sınamak üzere var eden, değiştiren zatın ta kendisi. Dolayısıyla Yüce Allah Azze ve Celle başta erkekliğimizi, kadınlığımızı, doğum tarihimizi içinde bulunduğumuz coğrafyayı ki bunlar koşullarımızın tamamına yansıyan çok önemli parametreler. Bunları var eden Allah Azze ve Celle zaten hayatımızın önemli oranda rengini var ettiğini bize göstermiş durumda. Şimdi bu koşullar içerisinde bizim tepkilerimiz toplanıyor. Biz hangi koşulda hangi tepkiyi ortaya koyuyoruz, hangi tercihi ortaya koyuyoruz? Demek ki takdiri, koşulları takdir ederek bizi erkek yahut kadın, ya şu coğrafyada ya bu coğrafyada yaratan Allah Azze ve Celle ve istediği koşullarla buluşturarak, bu bir herkesin özel kitapçığı gibi, açıyorsunuz, birinci soru, birinci soru belki başkasında yedinci soru, belki başkasında 60 soru. Siz ömrünüzün belki ilk zamanında zenginlikle sınandınız ama bir başkası ömrünün sonuna doğru zenginlik sorusuyla karşılaşıyor. Öteki bir başkası... Bir başka soruyla orta yaşta karşılaşabilir, berikinin sınav aralığı yoğun ve dar yani 20 sene yaşanmış olabilir. Ötekinin sınav aralığı geniş ve yoğun değil, daha dağınık. Sonuçta aynı imkanların yaşatıldığı, öğüt alacak kimsenin öğüt alma fırsatını illaki yakaladığı bir ömürden bahsediyoruz ve bu boyutuyla herkes için adil işleyen bir ömür tanımı var. Şu halde imkanların, başta erkek olmak, kadın olmak. Allah Azze ve Celle'ye soruyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi yani adamı erkek yaratmışsın, onun için hayat kolay, dindar olmak da kolay. Camiye gidebiliyor, namaz kılabiliyor, işte şöyle yapabiliyor, böyle yapabiliyor. Dolayısıyla avantajlı, tabii bunu ben seslendiriyorum. Bu izafi bir şey. Çünkü hanımlar böyle seslendirebilir ama erkekler de tam tersini seslendirebilir. Yani namaza gitmek zorunda kalıyoruz, cihada gitmek zorunda kalıyoruz. Halbuki evde, daha korunaklı bir ortamda, Cenab-ı Hakk'a kulluk daha bence avantajlı denilebilir. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bunlar o kadar karmaşık parametreler içeriyor ki siz böyle kabaca bir tanımlamayla üstün körü bu avantajlı bu avantajsız, Cenab-ı Hakta diyor ki, وَلَا تَتَمَنَّوْ ma فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ ala بَعْضٍ Allah'ın birbirinize farklı farklı verdiği imkanları ve üstünlükleri temenni edip durmayın. Niye falanca zengin bir aileden doğmuş, bak hayatı ne kadar iyi. Çoğu gencin Cenab-ı Hakk'a isyanda öne çıkardığı bir argüman. Çok babası, ailesi zengin. Bak babası araba aldı ona daha şimdiden. Benim babamın arabası bile yok. Bana alabilir mi alamaz mı? Nerede burada adalet, nerede burada bilmem ne? Allah Azze ve Celle ne diyor? Bizim size verdiğimiz imkanların farklılığı ve çeşitliliği sizin açınızdan sadece bir sınamadan ibaret. Kimseye verdiğimizi kalıcı olarak vermiyoruz. Veriyoruz geri alıyoruz. Bazılarına vermişken hayatın içinden de geri alabiliyoruz. Bazılarına girişte vermemişken sonra da verebiliyoruz. Bu bizim tamamen her kişiye özel bir kitapçığımız. Benim takdirim diyor Cenab-ı Biz Allah Azze ve Celle'den, O'nun bize şunu ya bunu neden takdir ettiğini, ötekini takdir ettiğini bu hususta bir itiraz yükseltemeyiz. Ama şöyle bir itiraz eğer yeri olsaydı yükseltebilirdik. Ya Rabbi bak erkek olarak olunca avantajlı ve cennete gidiyor. Kadın olarak olunca dezavantajlı cehenneme gidiyor. Cenab-ı da deseydik evet... Öyle bu da benim takdirim ve onlara cenneti takdir ettim, size cehennemi. Öyle demiyor Cenab-ı Hak Hayattaki koşullarımızı ve farklılıklarımızın bizim tercihlerimizi ve akıbetimizi etkilemediğini, bizim bunlara gebe bırakılmadığımızı söylüyor Cenab-ı Hak Ne diyor? Diyor ki وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِيهِ بَعْدَكُمْ عَلٰى <Sessizlik> بَعْدٍ Allah'ın bazınıza bazınızdan farklı, ve üstün fazladan verdiği şeyleri temenni edip durmayın. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبُ Erkeklerin de kazandıklarının karşılığı var. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبُ Kadınların da kazandıklarının karşılığı var. Dolayısıyla hangi koşulda olursanız olun, koşulları biz değiştiriyoruz. İçinde bulunduğunuz koşulda ve Önünüze gelen soruda doğru seçeneği işaretlediğiniz zaman aynı sonuçlara yani cennete aynı karşılığa biz kavuşturuyoruz. Ya Rabbi benim sınavımın ama sorusu zordu. Cenab-ı Hak diyor ki biz hepsini toplamda eşitliyoruz. Ömürün içerisinde olan her türlü değişimin tek bir çalıştığı mantalite var. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ma يَتَدَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَدَكَّرًا Kişi... Öğüt almak ister, hakkı bulmak ister, gerçeği öğrenmek ister ve gerçeğe sarılmak isterse buna kavuşabiliyor. Ömrün tanımı bu. Eğer bundan özellikle uzak durmak, özellikle bilmek istemezse, özellikle kaçınmak isterse o zaman Rabbini tanımayan asi, inatkar, fasık, kafir biri olarak hayat dediğimiz bu sınavı kaybedebiliyor. Demek ki ne kaybetmekte koşulların olumlu, olumsuz? tesiri belirleyici ne de kazanmakta koşulların tesiri belirleyici olmakta. Belirleyici olan öğüt almak istemek yahut öğüt almaktan kaçınmak. Koşullara mahkum değiliz. O yüzden Cenab-ı Hak iki kelimelik bir ayette, üç kelimelik bir ayette bunu özetledi. Kullüm ri'en bimâ kesebe rahîn. Her kişi kazandığına gebedir. Bu şu demek, kendi kazancına gebesin, koşullarına gebedir demedi cenab -ı. Erkek doğdum ben buna gebeyim, erkeklik cehennem sonucu doğuruyor yahut cennet sonucu doğuruyor. Fakir bir aileden doğdum ve biz dolar olarak bu sınavı kaybederiz çünkü fakirlik Allah'a karşı saygısız kalmaya zorluyor kişiyi. Dolayısıyla cehennemlik oluyor da zenginlik tam tersi de söylenebilir. Zenginlik kişişim artıyor dolayısıyla zengin aileden doğdum o bakımdan. Saygısız ve şımarık oldum Cenab-ı Hakk'a karşı ve evet, dolayısıyla cehennemlik oldum. Allah Azze ve Celle bunların hepsini tek seferde reddedip diyor ki öğüt alacak bir kimsenin öğüt almasını illa ki sağladığımız bir ömür bu. İçinde olanca değişkenlerine rağmen ve bu değişkenlerin hepsi sınavın bir parçası Allah Azze ve Celle'nin takdiri olarak. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya dedi ki daha sen... Yeni doğmuştu. Annene böyle vahyettik. Sonra aldık seni taşıdık Firavun'un sarayına getirdik. Kutuyu açtılar hemen üzerine muhabbetim, muhabbetimi indirdim. Alqaytu ʿalayka muhabbat minni. Benden bir muhabbet indirdim üzerine. Walitus na ala aynı. Hemen özenle sevdiler giydirdiler. Ne yapalım ne edelim? Hemen buna bir süten ne lazım? Küçücük bebe. Cenab-ı Hak dedi ki, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ Senin için emzikli kadınların hepsini haram kıldım. Kimseyi emmene müsaade etmedim. Daha Hazreti Musa Aleyhisselam'da bilinç yok. Kendinde değil. Cenab-ı Hak emmemesini sağlıyor. Hüküm onun hükmü. Kadın getirdiler, emmedi. Öteki başka kadın yeni doğmuş emzikli kadınlar getiriyorlar emmiyor. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ Hani kız kardeşinin yürüyordu. فَتَقُولُوا dedi ki, هَلْ أَدُلُّكُمَ Ben size bu çocuğa sorumluluğunu üstlenecek yani onu emzirecek bir kadın da ben biliyorum bir de onu deneyin dedi. Çünkü onlar artık buldukları her emzikli kadına sarılıyorlardı belki onu emer diye. Firavun demiştir ne aksi çocuk bir de emecek kadın beğeniyor. Ama değil mi ki bir kere muhabbeti kraliçenin gönlüne düştü. Etraftakiler, sarayda herkes ne kadar tatlı çocuk, şirin çocuk. Allah Azze ve Celle çok basit bir değişkenle olayların hepsini ters yüz etti. Gördüğü her erkek çocuğu katleden, ettiren bir adamın onun parasıyla, onun askeriyle, onun adamlarıyla Hazreti Musa denen bebeğe anne arıyorlar. Bu kızın tabi bilmiyorlar onun kız kardeşi olduğunu tarifiyle gidip Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine başvurdular. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya dedik. tabi bunları sonradan ona anlatıyor. فَرَجَعْنَاكَ ila اُمِّكَ Seni annene geri döndürdük. كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا Gönlü hoş olsun diye, gözü aydın olsun diye, ve la tehzen üzülmesin diye. فَرَجَعَنَاكَ اِلٰى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُوَا وَلَا تَحْزَنُ Sonra ey Musa ve katelte nefsen. Sen gün geldi büyüdün, prens olarak büyüdü. Bir gün sokakta bir adam katlettin ve nefsen ve bunun gamı içine düştün. Katil psikolojisi, cinayet işlemiş. Nasıl üzüldün, kederlendin, kederlendin, gam üstüne gam içerisine girdin. فَرَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ Seni gamdan kurtardık. Allah Azze ve Celle onun üstündüşünü giderdi. Cenab-ı Hakk'a yalvarmayı, yakarmayı, bundan ötürü mağfiret dilemeyi ona öğretti. Dedi ki: "Ya Rabbi, beni bağışla. Felen eku na zahir bi rabbi bima en'amta alayya, felen eku na zahiran Bana verdiğin bu gücü, kudreti bir daha mücrimlere destek çıkmak için kullanmayacağım. Tevbe et." وَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ futuna Nice sınamalardan geçirdik. Peygamberler de sınamalardan geçiyor. Onlar da belli sıkıntılardan geçiyorlar. Allah Azze ve Celle'ye olan güvenlerini yaşıyorlar. Dolayısıyla öncesiyle sonrasıyla baktığımızda, belki kıssaya girişte konuştuğumuzda, niye Musa'yı seçti sorusu aklımıza düşmüştü ama devamına baktığımızda, Gücünü Allah Azze ve Celle uğruna doğru kullanmak isteyen tevbekar Cenab-ı Hak ile ilişkisini konuşmasını başlatmış. Daha Mısır'dan çıkarken bile ''Ese rabbî en yehdiyenî sevâ es ''Rabbim beni yolun doğrusuna in etsin'' diye Allah Azze ve Celle'den hidayet dilenen, Cenab-ı Hakk'a karşı söz veren, hakka ve hakikate taraf olacağını, Medya'na gelir gelmez hakkı tutup kaldırmak için oradaki çobanlarla mücadele eden onları savan ve gücüyle çaresiz oradaki kızcağızlara yardımcı olan Hazreti Musa iyi birisi. Hazreti Musa düzgün birisi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onu böyle seçti. Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf için de وَكَدَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ İşte biz muhsin kullara böyle güzel karşılıklar yaşatırız diyor. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin sonradan olanı önceden bilmesi gibi bir de bu hususun konunun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın gaybı bilmesi mevzusu var. Çünkü kişinin hayat, hayatındaki değişkenleri kontrol eden Allah Azze ve Celle'nin, Süreci ve bütün sahnelerini, açılacak her sahneyi de önceden takdir edebilmesi, süreci önceden bilebilmesiyle ilişkili. O yüzden Allah Azze ve Celle dedi ki, عالمُ <gülüyor> الْغَيْبِ Allah sadece şehadeti bilen, sadece olaylar yaşandığı zamanı, tanık olunan zamanı bilen değil. Allah Azze ve Celle tanık olunan zamanı biliyor. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Her şeye tanık üstelik. Bizim gibi sadece gözümüzün önündeki olaylara tanık değil, her şeye tanık, biz sınırlı bir tanıklık ilmiyle yaşıyoruz, gördüklerimize tanık oluyoruz. Cenab-ı Hak her şeye tanık. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir ilmi ama Cenab-ı Hakk'ın bundan önce ki önce de zikrediyor, alimul الْغَيْبِ Cenab-ı Hak aynı zamanda غَيْبِ ilmine sahip, gaybın âlim. Ne demek? Bu Şöyle mesela düşünelim, bir yerde bazen yemek verildiği zaman, ben bazen gençlere böyle örnek veriyorum, içecek konusunda ya kaç tane içecek alalım? E 100 kişi gelecek, işte 100 kişinin kimi ayran tercih edebilir, kimi şıra tercih edebilir, kimi meyve suyu tercih edebilir. E en optimum çözüm hepsinden işte belli sayıda almak. İşte bundan 50 50 50 alırsak üçünden 150 tane. 50 fazla aldık. Herkes birer tane içerse 50 artacak. Hele hele en büyük sıkıntı herkes ayran derse elinizde ayran yok. O zaman 100 tane ayran, 100 tane şıra, 100 tane meyve suyuyla konuyu ancak çözebiliyorsunuz. Neden? Çünkü kimin neyi isteyeceğini bilmediğiniz için takdir edemiyorsunuz. Belli takdirler, optimum takdirler olabilir ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri tahmine değil, ilme dayanır. O yüzden böyle bir şey olsa ve Cenab-ı Hakk'ın takdiri olsa Allah Azze ve Celle şöyle diyecekti. 67 tane ayran, 22 tane şıra, işte yüzde tamamlayalım, şu kadar da meyve suyu. Çok şaşırtıcı, dehşet verici, bu kadar adam iradesini kullanacak. Siz de izliyorsunuz gibi düşünün bunu, bu yaşanıyor. İnsanlar ayran diyor, öteki yazıyor, rakamları takip ediyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın dediğine nasıl çıkacak diye. Takip ettiğiniz, ettiğiniz rakamları, 67 ayran değil de 66 ayran çıktı, şıra sayısı bir tane fazla ve dağıtılıyor. Bak Cenab-ı Hakk'ın ki tutmayacak bir sayı farklı demişken, ayranı götürdüğünde kişilerden birisi, veya şırayı götürdüğünde kişilerden birisi diyor ki ben vazgeçtim, bana ayran getirir misiniz diye veya yarı yoldayken sesleniyor, böyle olmuyor mu? Sesleniyoruz, ki şıra olsun vazgeçtim, ben de arkadaştan duydum, şimdi şırayı istiyorum. Şimdi dehşet şu, onun son anda cayacağını da mı bildin ya Rabbi diyoruz. Bizim hayatımızda böyle yaşanıyor. Bazı kimseler diyor ki ben ne diye dua edeyim ki Cenab-ı Hak zaten her şeyi takdir etmiş. Halbuki dua ettiği zaman Cenab-ı Hak onun koşullarını duasına göre değiştirdiğinde dönüp Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi ben dua ettim de değiştirdin öyle mi? Allah Azze ve Celle diyor ki ben hiçbir şey değiştirmedim. Sadece senin dua edeceğini de bilmiştim. Halimul gâybi, gâybin âlimi. Nasıl olur? Öncesi sonrası takılıyoruz. Bakın öncelik ve sonralık izafi bir şey. Bu zaman ile önce ve sonrayı biz değil mi? Olayların ardışık sırası dediğimiz şey zaman ve öncelik sıralık bize göre bu keskin bir akış gibi gösteriyor. Halbuki biz artık zamanın da izafi olduğunu biliyoruz. Yani burada bizim yaşadığımız bir, bir saatlik dilimin uzayın başka bir coğrafyasında başka bir ortamında 10 saat, 20 saat, bin yıl, bir sene yaşanabiliyor olabilir. Şu halde hangi önce hangi sıra kaldı ki bu durumda? Gaybı bilen Allah Azze ve Celle'nin zamanın milimetrik akışına tabi olduğu ve açılan her yeni sahnede ancak tanık olarak şuhud ile öğrendiğini sanmamızdan kaynaklanıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle gaybı biliyor. Gaybı bildiği için sen çok dua edeceğini de bildi, sen dua edeceksen et. Allah Azze ve Celle onu önden bilmiş ve takdirini ona göre yapmış olacak. Bu bahsettiğimiz hayatın içerisindeki koşulların akışı Cenab-ı Hakk'ın yönetimi altındadır ve bunun bir maksadı var. Öncelikle şundan çıkmamız lazım, bütünüyle hayata, hayatta elde edeceklerimiz bakışıyla bakıyoruz özellikle gençler ve dinden de öğrenmek istediklerimizi hayatta bize ne sağlayacak, ne güzel şeylere kavuşabileceğiz diye bir bilgi olarak bakıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle bize öğrettikleriyle bu hayatla sınırlı bilgiler vermiyor. Ahirette açılan, sonsuza açılan bir boyutta bilgiler veriyor. Dünyaya bakan yüzü o kadar sınırlı, o kadar kadarsı, o kadar kısıtlı ve o kadar anlamsız ki. Esas verdiği bilgilerin bizde karşılığı ve yararı ahirete dönük olmak üzere, sonsuza dönük olmak üzere. O yüzden Cenab-ı Hayattaki koşulları sınav maksadıyla değiştirdiğini söylüyor ve bu koşulları fakirlik, zenginlik, makam sahibi, düşük makam sahibi, imkan sahibi, imkansızlıklar içerisinde olan, beceri sahibi, beceriksiz, yakışıklı, yakışıksız, uzun, kısa, bildiğiniz bütün şeyler, sesi güzel, sesi kötü, şu ırktan, öteki ırktan, şu sesten, öteki sesten, şu coğrafyadan, hasta, sağlıklı, pek çok. Allah Azze ve Celle bunların hepsi hayatın sınava bakan yüzüyle bir koşulu ve sizin içinde tercihlerinizi aldığımız. Cenab-ı Hakk'ın başta bu takdirine rıza gösteren ve hayatı O'nun sınaması olarak bilip hangi sınavı önüne açarsa açsın, Allah Azze ve Celle'nin açtığı sınavda O'na saygılı davranmaya devam edip bu kısacık ömrünü saygıyla tamamlayarak, Allah Azze ve Celle'den sonsuz bir beklentiyi uman kimseden bahsediyoruz. Bu Allah Azze ve Celle'nin hayatı hem var etmiş hem de yaşatan tarafını an be an hayata sahip ve malik olan ve hayatı sınama maksadıyla yaratan resmin bu boyutunu ve esas boyutunu görmeyi bize sağlıyor. Bunu görmezsek hayatın içerisinde imkanların rastgele daldığını düşünmeye başlarız. Falanca niye zengin, açı, gözü açık, güzel çıktı, davrandı. Atladı, aldı. Öteki şansı yaver gitti. Böyle bir patent yaptı, bilim şey yaptı. öteki çevresi iyi, onlar aracı oldular. Ber Bunlar üzerinden yorumladığımızda o zaman elimize bir şeyler kapabilmek için delice bir şeylerin peşini kovalamak, rafları boşaltırken aç kalacağım korkusuyla oraya buraya savrulurken bu imkanı kazanabileyim diye her türlü gayri meşru torpili şunu bunu devreye korken aslında biz Cenab-ı Hakk'ın bize söylediği kuldeki lan yusibena bize isabet etmez illa ma kataballah lana ancak Allah'ın bize yazdığı bize isabet eder. Cenab-ı Hakk'ın yazdığı ne ise o bize isabet eder, rahat ol sen. Seni aceleye sevk eden şeytan yanlış yapman için acele ettiriyor. Yahu şu küçük torpil araya koydur, şu küçük rüşveti ver, şunu yap diye haram olana tevessül etmeni sanki sana Cenab-ı Hakk'ın vermediğini haram ile sağlayabilecek heyecanı sana yaşatıyor. Cenab-ı Hak da diyor ki biz sana zaten vereceğiz, kulumuza zaten verdiğimiz şey için harama tevessül ediyor, bakar mısınız? Bize güven duymadığından yahut zaten vermeyeceğimiz şey için harama tevessül ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ دَكِ لَنْ Bize isabet etmez. illa ma كَتَبَ اللّٰهُ لنا. Ancak Allah'ın bize yazdığı bize isabet eder. Eğer Allah'ın bize yazdığı bir şey ise, o zaman Hazreti Peygamberin Hazreti Muazza söylediği, وَمَا lem لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِيَكَ Sana isabet eden seni şaşacak zaten değildi. Tam bu noktada genelde şöyle bir soru geliyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bize yazgısı illa ki bize isabet edecek ise, o zaman çalışmamızın, okumamızın, öğrenim, tahsil, iş aramamızın bunların ne anlamı var? Bu tersine bir okuma. Çünkü Cenab-ı Hak bize, Okumayı da, öğrenmeyi de, rızık temini için çaba göstermeyi de emretti. Bir kimse eğer bunları yapmaz ise, Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmez ise bir günahkar olur. İki bunları yapmayacağını zaten önden Cenab-ı Hak bildiği için onu ona zaten sıkıntıyı takdir etmiştir. Hiç ıskalamayalım, biz Cenab-ı Hakk'ın gaybi bilgisini ihlal edemeyiz, yani Cenab-ı Hakk'ı şaşırtamayız, kayıp bilgisinde, o önden biliyor. Dolayısıyla sen çalışmayacak, gelip yatacaksan, seni miskinlik bulacaksa, o miskinliği de Cenab-ı Hak takdir etti çünkü çalışmayacağını bildi. Allah Azze ve Celle kaybı bilen kudret. Ayrıca da günahkar olduğunu çünkü Cenab-ı Hakk وَبْتَقُوا min fadlihi. Allah'ın fazlını araştırın. Kazanmak için, bir şeyler elde etmek için çaba gösterin. Bu tersten okumayı bırakıp doğru okumaya bakalım. Doğru okuma yapan kişi maişetini kazanmak için makul bir çaba içerisinde bulunur. Ve eline geçen neticeyi de çabasının zorunlu sonucu değil, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar olan şey olarak bilir. Dolayısıyla aynı çabadan daha azını göstermiş komşu, Arkadaşın veya ötekinin daha fazlasıyla karşılaşmasını bir adaletsizlik olarak görmez. Cenab-ı Hak onu onunla sunuyor, beni de bunu sunuyor. Çünkü bizim o karşılık çabamızın istihkakı değildi zaten. Cenab-ı lütfuydu. Biz Allah'ın emrini yerine getirdik, çabaladık. Ben de çok çalıştım diyor ama ben 70 aldım. Sınıfımızda falanca arkadaş var, 4 gün çalışmadı 95 alıyor, 100 aldı. Ben şimdi Allah'a nasıl saygı duveyim, niye adaletsiz davranıyorum? Yok böyle bir şey. Allah Azze ve Celle burada hiçbir sonucu kalıcı olarak ceza yahut ödül olarak yaşatmıyor. Bu bakış açısından çıkmalıyız. Bu bir sınav olarak yaşatılıyor. Cenab-ı Hak bana bu kadar çalışınca ancak bu puanı alacak zeka verdi. Ona az çalışarak daha fazla zeka vermiş. Kim bilir belki hayattan okuma hayatından sonra... Az bir çabayla bana daha yüksek güzel işler bu kez ona zor işler yaşatabilir. Bilemeyiz ki. Veya bana sağlık ona daha az sağlık verebilir. Toplamda Allah Azze ve Celle'nin imkan olarak bizi sonucu elde etme yahut edememe noktasında, yani ahiret gibi sonsuz bir sonucu elde edip edememe noktasında bizim irademize, bizim tercihlerimize bağlı ve başka hiçbir şeye bağlı olmayan, bir imkan yaşatıyor mu ona bakmak zorundayız. Eğer onu yaşatmasaydı, mağdur etseydi ya Rabbi niye bize mağdur ediyorsun diyebilirdik ama öyle bir şey. İnna اللّٰهَ la يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ Allah zerre miskalince zulmetmez. Anlamanızı, fark etmenizi, kavramanızı, doğruyu, yanlışı, tercihinizi tam bir sorumlulukla yapmanızı sağlar. Allah Azze ve Celle dedi ki, قُلِ الْحَمْدُ لِللّٰهِ De ki Allah'a hamdolsun. سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ Size ayetlerini gösterecek. فَتَعْرِفُونَهَا Siz de onları gayet iyi tanıyacaksınız. وَمَا رَبُّكَ بِظَلّٰى مِنْ لِلْعَب۪يدِ Rabbin kullarına zulmeden birisi değil. Bir de böyle bir boyutu var diyor ki o Mekke'de doğdu. Tabi habire Kur'an'lar dinliyor, evde Kur'an okunuyor, haremin yanından geçiyor, Kur'an duyuyor, o cennete gitmesin de ben mi gideyim diyor. Ben Washington'da doğdum, Kur'an yok, kitap yok, etrafta hep gayri meşru bir hayat içerisinde, Cenab-ı Hakk'ı tanımaz bir halde insanlar. Dolayısıyla ben de avantajlı mı avantajlı? Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Biz bilgiyi ulaştırmak, farkındalığı sağlamak hususunda sınavı biz yönetiyorsak eğer, sınavı biz yürütüyorsak eğer, biz diyoruz ki durum böyledir. Allah Ham dedin ki hepinize ayetlerimizi gösteriyoruz ve anlamanızı, kavramanızı sağlıyoruz. Sakın ha Rabbin kimseye zulmeder diye düşünme. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنِّ <الْعَب۪> Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin takdirini ve Cenab-ı Hakk'ın takdirlerinin hayatımız içerisindeki oluşturduğu koşulların sana göre kolay, bana göre zor, ona göre iniş, berikine göre yokuş bunların izafi olduğunu ve hayatın toplamında Kişiye yaşatılan zorluk dediğimiz şeyin şiddetinin yani bileşke vektör. Bütün hayattaki vektören hepsini toplasan tek bir bileşke vektöre getirsen herkesin ki aynı. O da ammirukum, men öğüt alacak bir kimse ise yani gördüğü, bellediği, kavradığı hakikate saygı duyup Rabbini tanıyacak bir kimseydi ise sonuç elde edebiliyor. Hayır tercihini böyle kullanmaz Kazanımını olumsuz istikamette kullanırsa o da olumsuza kaybediyor. O yüzden sonucu kişinin kazanımı belirliyor. Kişi kazanımının gebesi gebedir. Kişi kazanımına gebedir. Koşullara gebe değildir. Ortama gebe değildir. İçinde bulunduğu zamana gebe değildir. Kazanımına yani kendi tercihlerine. Kullum re'in bime kesaba rahin. Her kişi kendi kazanımına gebedir. Allah Azze ve Celle'nin hayatı takdir eden, gaybı bilen, hayatı takdir eden ve bu hayatı bütün koşullarıyla bize sınav olarak takdir eden Cenab-ı Hakk'ın bizim sonuçlarımızı iradelerimize bıraktığı ve iradelerimizle hayrı yahut şerri tecih edebilmek için bize dileme fırsatı verdiği yani dileyebilmemizi dilediği Cenab-ı Hakk'ın. Asıl olan bu. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah diler ve siz dilersiniz. Yani Cenab-ı Hak bizim dilememizi diler. Ey kulum dile bakayım ister hakkı dile, ister şerri dile, ister küfrü dile, ister imanı dile. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُونَ biz burada rol alıyoruz ve irademizi ortaya koyuyoruz ve geleceğimizi belirliyoruz yahut geleceğimizi karartıyoruz. Hayatın koşullarının hiçbirisi 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl, bin yıl önce şu anda toprakta bulunanların hiçbir açısından anlamlı değil ve hiçbir açısından hatırlanabilir bile değil belki. Çok da önemli hiç değil şu anda onlar için. Biz de onlardan biri olmaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla girdiği bir teknoloji markette insanların eline geçici bir süre verilen ala telefonlar, çok iyi telefonlar bakmak için veriliyor. O esnada insanlar birbirlerini boğazlar mı? Ya ver bana onu ötekinin ben alacağım diye çünkü diyor ki yani o bağlı zaten ucu götüremeyecek ki telefonu birazdan bırakır ben de alır bakarım. Dünyadaki hayata ve hayatta sahip olunanlara karşı heyecanımız bu düzeyde olma. İyi birazdan bırakır. İşte gider biz alır, kurcalarız. Çünkü bunların hiçbirini dünyadan alıp götüremiyoruz. Tıpkı marketten, o teknoloji marketten çıkarken götüremediğimiz gibi. Absürt bir benzetme yapmıyorum. Son derece sağlıklı bir benzetme yapıyorum. Ve hayat böyle bir esans üzerine yürürken biz ahireti ve ahiret beklentisini karartıp, dünyaya odaklanıp heyecan duymaya ve bu heyecanı, birbirimizle kavga etmeye, birbirimizle boğuşmaya vardırdığımız zaman, işte tarihte gördüğümüz kardeş kavgasının. Ta Adem'in kardeşleriyle, başla, çocuklarıyla başlayan ve tarih boyunca devam eden kavganın heyecanlı noktası burası. Cenab-ı Hak diyor ki, bütün ziyneti üzere kavminin arasına çıktı. Kim? Karun. Yeryüzündeki... Bu anlamda en önemli zenginliklerden birine sahip olmuş birisi. Cenab-ı Hak bu sahneyi anlatırken adeta bir turnu sol kağıdı gibi, demin bahsettiğim hususu deşifre etmek için anlatıyor. Kim hayata bir teknoloji marketteki gibi insanların aldıkları verdikleri şey kıvamında bakıyor, bizim elimize geçecekse zaten geçecek, rahat ol. Biz sadece yapmamız gerekeni yapıyoruz, okumaya çalışıyoruz, emek vermeye çaba gösteriyoruz. Sonucu Cenab-ı Hak halk ediyor. Çok büyük sonuçlar da halk edebilir dünya itibariyle, çok küçük sonuçlar da ama öyle de olsa böyle de olsa bizi aynı şey ile sınayacak. Kendisine karşı saygılı olup olmamakla sınayacak. Bunu fakirlik üzerinden yapmasıyla, zenginlik üzerinden yapmasıyla, hastalık üzerinden, sağlık üzerinden, çevre üzerinden, yakışıklık üzerinden, çirkinlik üzerinden veya başka şeyler üzerinden ve üstelik bunların hepsini beş başı mamur hiçbir kimseye vermediği, birinde bununa fazla ötekini ötekinden az verdiğinde bile bile Cenab-ı Hakk'ın bu kısıtlı ve dertli dünyada bizi kısınamaktan gayrı bir şey yapmadığını görmek, uyanıklık hayatı fark etmek, gerçek akışa tanık olmak demek. Ama eğer bu ufka hayatı küçülten, İlahi takdiri hayatla sınırlı ve sonrasına sonsuz bir beklentiye açılan süreci görmez de parantez arasına odaklanırsa kimse, o zaman insanların ellerinden geçenlerin şeylerin şansla, tıpkı birileri hayatı da şans eseri görüyor ya, tesadüflere bağlı olarak, Cenab-ı Hakk'ın ilin ve iradesiyle özellikle yarattığı değil de tesadüflerle oluşmuş, rastlantısal. Oradan gelen bir bakış açısıyla bu vahşi psikoloji, hayatta da devam ediyor. Diyor ki güçlü olan ötekini ezer ve dolayısıyla güçlü hayatta kalır. Seleksiyon. O bakımdan e, hayatta bir kontrol ilim ve irade işlemiyor, kimene takdir ettiyor? Kapanın elinde kalıyor. Hayatta böyle oluşmuş zaten. Bu bakış açısızlığı ve ahmaklık düzeyi hayatta insanları hayvanlaştıran, vahşileştiren, cani kılan değersizleştiren, bütün erdemlerden yoksun kılan, hatta e, şu Almanya'nın şey neydi Hitler gibi ki o ondan besleniyor o düşünceden, üstün ırkı oluşturacak ve bu anlamda e, üstünlüğe doğru yol arayan bir cünuna kadar itebilir ve hatta zulmü ve haksızlığı bir hak olarak felsefe, felsefi temel kurabilir. Ben üstünüm dolayısıyla gücüm varsa, bunu alıyorum çünkü güçlü olan yaşar, zayıf olan ise elenir. Hayatın kuralı bu. Hayat böyle bir kural üzerine yürüyor. Bu zulmü, bu saçmalığı birileri kalkmış işte bunu da yapan Allah'tır deme cüretine girmek istiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ilim ve irade ile her şeyi başından itibaren her noktadaki varlığı daha baştan... O noktada olmasını ilim ve irade ettiği için yaratmıştır. Biz de bu tarihte, bu noktada ve bu yerde, tam da o salisede ve o yerde Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle. Girişteki bahsettiğimiz hususta Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya anlattıklarını, yıllar sonra Medyen'den dönerken, gece yolunu kaybetmişken, hava soğuk, Allah Azze ve Celle ona bir ışık gösterdi. Dedi ki, اِنِّ اَنَسْتُ نَارٌۜ ben bir ateş görüyorum. Dediler ki biz görmüyoruz ama dedi ben görüyorum. اِنِّي اَنَسْتُ La لَعَلِّ minha مِنْهَا Oradan ben size bir belki yanan bir şey meşale getiririm, bir kor getiririm, bir kabes. kum تَسْتَلُونَ Onunla ısınırsınız. اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِهُ دَا ateşin başından yol yordam öğrenirim yani ne, istikamet neresi? Orada birileri vardır ateş olduğuna göre. Siz burada durun geliyorum dedi. Cenab-ı Hak ailesini orada kendisini ayırıp çağırdı Hazreti Musa Aleyhisselam. Neyle çağırdı? Gösterdiği bir ateş ile, tıpkı vaktiyle ona indirdiği sevgiyle, üzerine indirdiği sevgiyle, onu koruduğu gibi şimdi gösterdiği bir ateş ile onu huzuruna çağırdı. Yaklaşınca Cenab-ı Hak seslendi. Ya Musa inneni enallahu. Ey Musa ben Allah'ım. O demin okuduğumuz ayetlerde Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya onun geçmişini anlattı. Daha o bilmediği zamanlardan ona biyografisini anlattı. Sonra dedi ki, "Thumma jeta ala qaderin ya Musa". Ve sonra şimdi sen buraya kader üzere geldin ey Musa. Jeta ala qaderin. Allah'a sebeclerinin takdiri. Ama kulun haliyle Kulun durumuyla ilişkili. Ve önden nasıl biliyor? Gayb ilmiyle biliyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla ne Resulullah'a risaleti indirmesi rastgeledir abes olarak ne de herhangi bir Resul'e. Müşrikler dediler ki yahu لَوْ لَاُنْزِيَهَةَ الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةَيْنِ a'zîm. Şu Kur'an şu iki yerleşkedeki büyüklerden birine indirilseydi ya. Cenab-ı Hak dedi ki: Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risaletini kime indireceğini o belirler, o tayin eder, o keyfine göre demedi. Allahu a'le en iyi bilir. Dolayısıyla bu allah Azze ve Celle'nin ilminin tezahürü. Ne hangi kişi bu ilimde Cenab-ı Hakk'ın Buna uygunsa ki o alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa oldu, Salat ve Selam üzerine olsun. Dolayısıyla biz iyi olmaya bakalım. Eğer biz iyi olmaya bakarsak Allah Azze ve Celle bize güzel şeyler takdir eder. Cenab-ı Hak dedi ki: "Vale wa alim Allahu fihim hayran la esmahum Allah onlarda bir hayır bilse, onlara daki en büyük iyilik hidayettir." En büyük iyilik Cenab-ı kelamıdır. Bunları duyurur. Müşriklerden esir düşenlere ki esir düşmüşler, Müslümanlarla savaşırken bu kadar kötü bir durumdalar. Müslümanları kat etmeye, yok etmeye gelmişken esir düşmüşler, bu kadar da zavallılar. Allah'ın Resulü üzerinden Cenab-ı Hak onlara haber gönderdi. Dedi ki, ''Ya eyyühan nebiyyü ey peygamber.'' Kul liman fi aidikum min al Elinizin altındaki esirlere de ki ne diyecek? Siz her şeyi kaybettiniz, Cenab-ı sizi böyle işte takdir etti. Ondan sonra böyle bitti. Talihsiz bir şey, kötü, kötümserlik. Kader mahkumu. Hayır öyle deme. Dedi ki: "En ya'lemi Allahu fi kulubikum hayran yu'tikum hayra." Eğer Allah kalbinizde bir hayır bilirse, size hayır verir. Siz kalbinizi hayra çevirin. Cenab-ı Hak hakkında zannınızı hayra çevirin. Cenab-ı Hak hakkında isteklerinizi, taleplerinizi Allah'tan isteyin. Allah size bunları daha önden bilmiş olarak hayrı takdir etmiştir. يُؤْتِكُمْ hayran mimma مَا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ Sizden alınandan ki mal kaybettiler, hürriyetlerini kaybettiler, daha bundan dibi yok. Dedi ki Cenab-ı Hak çok daha iyisini Allah Seve Celle bilir. Yeter ki Allah bilsin. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi hem gayben hem şuhuden. Eğer ki biz ya Allah hiçbir şey değiştirmeyecek zaten takdir etmiş yan gelip yatarsak. Kıyamette sorduğumuzda Cenab-ı Hakk'a diyecek ki yan gelip yatacağını bildik ona göre takdir ettik. Değişseydin hareket etseydin onu bilmiş olacaktık. Çünkü Allah'ın bilmesi zamana bağlı bir bilme değildir. Gaybi bilgisi zamanı aşkın bir bilmedir. Bu anlamda Allah Azze ve Celle'nin hayatı takdir eden ve ilmek ilmek her koordinatı, her noktayı iradesiyle ve ilmiyle, aziz ve alim olarak güneşi takdir ettiği gibi, hayatımızın koşullarını da takdir eden olarak bilir isek o zaman insan oluruz. Vahşetten kurtarırız, biliriz ki elimize geçen, o markette ekmek kalacaksa gittiğimde kalacak. Geceden bütün ekmekleri eve götürerek ben hayatta kalmayı sağlayamam. Çünkü ben hayatta kalmayı rastlantısal koşullara karşı savaş ederek değil, ilim ve iradesiyle hayatı yöneten Allah'a tevekkül ederek yaşıyorum. Çünkü ben akleden bir müminim. darwinizme seleksiyona, rastlantısal süreçlere inanan bir ahmak değilim ki. Eğer ahmak olursa o zaman süreç rastlantısal ve o zaman herkeste boğuşmalıyım. Rafları boşaltmalıyım. Her şey şans eseri güçlülünün elinde kalıyor. Güçlü olan kalıyor, ötekiler eleniyor. İşte böyleleri demin ki Karun kıssasında Karun'un o faharacaa ale kavmihi fi zinetihi. Zinetiyle kaminin arasına çıkınca ki zenginler gösterişi severler. Zenginler aslında malın gösterdiği gösterişinden zevk alır. Yoksa yediği içtiği garibanınkinden fazla değil, karnı doyana kadar yiyor o da ama garibanı özendirdiğinde bundan keyif alır. Eğer etrafta hiç kimse kalmasa, bir kimse olsa yeryüzünde, bütün zenginlik onlarında olsa, inan ki üstünde bir çuldan başkasıyla gezmez. Göstereceği kimse yok ki, ne diye güzel giyinsin, ne diye süslensin, ne diye püslensin, kime... Beğendirecek kendini. Dolayısıyla aslında zenginlik de tefâhurun beynakum. Bir başkasına övünme aracıdır. Cenab-ı Hak dünyayı böyle kurmuş. İ'lemû ennemel hayâtu d la'ibun ve lahvun. Oyun eğlence ve zînetun ve süs ve tefâhurun beynakum. Ve birimize karşı övünç, övünme aracı. Makamlar böyledir, araçlar böyledir. Övündükçe başkaların, bak herkes bize bakıyor, dedirttikçe yaşanan bir kıvanç. İşte Fih Karun bunu sağlamak üzere zinetiyle çıktı. Bakmayın ben zinetimi kendim için yaşıyorum diyenlere. Boş bir lakırdı. Ya ben kendim için süsleniyorum, ben kendim için falan. Başkaları görsün diye değil, onu zillet kabul ediyor. Başkalarına muhtaç hissettirdiği için ben kendim için yapıyorum diyor. Allah Azze ve Celle bizi yaratan ve yarattığını en iyi bilen odur. ألا yalemu من خلق. Yarattığını bilmez mi? Karun da bunu bildiği için zinetiyle insanların arasına çıktı, çıkarken zinetin üzerine aldı. Tabi insanların beğenisini, onların o gözleri akan, gönülleri akan hislerini üzerinde toplamak için. Peki Cenab-ı Hak bize sahneyi anlatıyor. Allah dedi ki, قَالَ الَّذ۪ينَ el الْحَيَاتَ dünya Dünyayı murad edenler, dünyayı murad etmek demek, yani amacı, esas gayesi dünya. Dediler ki, ya laytelenâ, ya laytelenâ, mithle mâ utiye şu qârûn'a verilen gibi, bizim de olsa. İnnehu lezû hazzin Dikkat, o çok şanslı biri. İnnehu lezû hazzin ağzîm. Cenab-ı Hak diyor ki ortamda dünyayı murad edenlerin tepkisi bu, onlar büyülendiler, onlar bunun etkisiyle kendilerinden geçtiler, kendilerini bir hiç gibi hissettiler, biz neyimiz var ki diye. Dolayısıyla dünya hayatı da başkalarının eline geçen, eğer bizi çok olumsuz tesir ediyorsa amaçlarımızla ilgili problemlerimiz olduğu içindir. Çünkü Allah Azze ve Celle dedi ki, فَاَعْضَ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Dünya hayatından gayrısını istemeyen, zikrimizden yüz çevirmiş kimseler, dünya hayatını önceleyen, dünya hayatını daha çok seven bu yol hep küfürün yolu, buradan küfre çıkılıyor. Ahireti önceleyen, ahireti murad eden, dünyayı bu uğurda harcayabilen bir bakış açısı sonsuz bir geleceğe yöneliyor. O yüzden orada bundan ilim sahipleri dediler ki, dolayısıyla... Kaybedenler, ilmi olmayanlar, amaçlarını doğru düzgün bilmeyenler, Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumayanlar, zikri bilmeyenler, akletmeyenler, kalplerini kullanmayanlar, gözlerini kullanmayanlar, kulaklarını kullanmayanlar, hakkın ve zikrin arayışı içerisinde olmayan, buna kıymet vermeyen kimseler, dünya girdabında, o sınırlı alanda sığ bir, ufka hapsolurlar. Buna ufuk da denmez. İşte onlar böyle dediler ama ilim sahipleri dediler ki. O yüzden Cenab-ı Hak sözü kullananın özelliğini de bize verdi ki ibret olsun. Bir kısım böyle dedi, bir kısım böyle dedi de diyebilirdi. Ama öyle diyenlerin tanımını koydu. Dünyayı murad edenler böyle dedi. Dolayısıyla bize mesaj verdi. Dünyanın etkisine dünyanın dünyaya gaye edilenler girer. Diğerleri, diğerleri kimler? Ve kallillezina utul Kendilerine ilim verilmiş olanlar dediler ki vaylakum yazıklar olsun size. Onlar etkilenmediler. Etkilenenleri de ayıpladılar. Yazıklar olsun size vaylakum. Niçin peki sevabullahı hayrun liman amana? Allah'ın vereceği sevap iman edenler açısından daha hayırlıdır. Sevabullahı hayrun limen amana. Eğer Allah'ın vereceği sevabın sonsuz karşılığı ve değerini kişi bir büyüklük olarak denkleme almadıysa küçük küçük büyüklükler ona devasa gelir. Kilogramlar bile koca gelir. Hani derler ya bağışlayın ifademi bir atın e, pisliğinde onun oluşturduğu küçücük bir su birikintisinde bir saman yine atın yediklerinden bir saman düşmüştü o samanın üzerindeki bir küçük haşere böcek etrafa böyle bakıp kendisini kaptanı derya zannediyormuş. Yani e, büyük denizlerin kaptanı zannediyor. Çünkü baktığında ufku göremiyor. Küçük bir samanın üzerinde atın e, affedersiniz, bevlinin üzerinde duruyor ama kendisini kaptanı derya zannediyor. Eğer göre kişinin ufku dünya ile sınırlıysa ve büyüklükler dünyadan ibaretse o zaman onlar hayatta bu tür e, sahnelerde olağanüstü etkilenir, kendilerini olağanüstü kötü, olağanüstü hiç, olağanüstü basit, basit ve nasipsiz hissederler. Ama ilim sahipleri bundan etkilenmezler. Dediler ki وَيْلَكُمْ Yazıklar olsun size! ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَا الْاَمَنَا amila salihah. İman eden ve salih amelde bulunanlar için Allah'ın vereceği karşılık çok daha değerlidir.